Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Önceki ayetlerde, ehli kitabın Müslümanların inanç hayatını sarsmayı hedefleyen davranışlarına değinmiştik. Bu bölümde ise onların beşeri ilişkiler alanındaki bazı olumsuz davranışlarına ve bunları nasıl yanlış bir temele dayandırmaya çalıştıklarına yer vereceğiz. Ayette ehli kitap arasında emanete riayet hususunda birbirine tamamen zıt iki anlayış ve uygulamanın görüldüğü bildirilirken önce ahlaki erdemlere bağlılığını koruyanların davranışına dikkat çekilerek iyilerin davranışı öne çıkarılmaktadır. Burada genel olarak ehli kitaptan söz edilmekle beraber bu ayetle devamındaki ayetler tarihi bilgilerin ve hadisi şeriflerin ışığında incelendiğinde özellikle kutsal kitaplarındaki ifade ve hükümleri çarpıtarak takdim eden Yahudilerin kastedildiği anlaşılmaktadır. Bazı Yahudi din adamları Yahudilerin kendi dinlerinden olmayanlara karşı yapacakları haksızlıklardan ötürü sorumlu olmayacakları yorumunu yaymışlardı. İşte 75. ayette bu anlayışın bir uzantısı olarak, ehli kitaptan bir kesimin kutsal bir kitapları bulunmayan Araplara ümmiler diyerek onları hafife alıp, mallarını haklı bir gerekçe olmaksızın yiyebilecekleri ve bu yüzden de hiçbir veballerinin olmayacağı iddiasında bulunduklarına işaret edilmektedir. Her iki davranış biçiminin hayret anlamı içeren cümle yapısı içinde ifade edilmiş olduğunu belirten i̇bn Aşur, bunlardan birincisini kendi çevrelerinde emanete hıyaneti meşru sayan bir anlayış Hakim olmasına rağmen dürüstlükten ayrılmayan insanlar da var şeklinde ikincisini Allah'ın kitabına tabi olduklarını iddia ettikleri halde emaneti hıyaneti ahlaka uygun sayabilen kişiler de var şeklinde açıklar. Bir yoruma göre Yahudiler bu sözü mutlak biçimde değil Müslüman olan Arapları kastederek söylüyorlardı. Bazı Yahudiler Cahiliye döneminde kendileriyle ticaret yaptıkları Araplardan bir kısmı İslamiyet'i kabul edince bu ifadenin arkasına sığınarak onlara olan borçlarını ödemek istemediler. Razi bu yorumu aktardıktan sonra onların anılan tutumu hakkında şöyle bir gerekçe zikreder. Muhtemelen Yahudilikte batıl bir dinden başka bir batıl dine geçen mürtet sayılıyordu. Onların nazarında İslam da batıl olduğundan Müslüman Araplara mürtet gözüyle bakıyorlardı. Tefsirlerde bu ayetin nüzul sebebiyle ilgili olarak her iki davranış biçimine örnek teşkil eden olaylar da zikredilir. Bu çerçevedeki rivayetler ve yorumlar ne olursa olsun ayetin şu hususlara dikkat çekip uyarı ve öğütte bulunduğu açıktır. Yüce Allah hiç kimse veya zümreye başkalarının haklarını gasp etme müsaadesi vermemiştir. Bu konuda kendilerinin imtiyaz sahibi olduğunu iddia edenler Allah'a iftira etmiş olurlar. Nitekim bu ayet indiğinde Resulullah şöyle buyurmuştur. Allah'ın düşmanları yalan söylemişler. Cahiliye döneminin kötü olan her şeyi ayaklarımın altındadır. Emanete gelince, sahibi iyi olsun, kötü olsun, o yerine verilir. Şu halde, ehli kitaptan bir kısım din istismarcılarının başvurduğu bu yöntemin, ilahi dinlerde sağlam bir dayanağının bulunamayacağı asla gözden uzak tutulmamalı, böyle bir anlayışın, sosyal barış için ne büyük tehlikelere yol açabileceği üzerinde, herkes dikkatle düşünmelidir. Hele Müslümanlar, asla onlara özenerek veya misilleme yaparak bir takım menfaatler uğruna hak gaspına tevessül etmemeli, ahlaki değerlerin korunmasında titiz davranarak cihana örnek olmalıdırlar. Öte yandan gerek ayetteki tasvirden gerekse anılan hadisten İslam'ın insanların eylemleri hakkında topyekün bir yargı ortaya koyma değil, doğruyla yanlışı ayırt etme esasına dayalı bir değerlendirme yapma anlayışını onayladığı sonucu çıkmaktadır. Mealinde yüklerle mal şeklinde karşılanan kıntar kelimesi emanet edilen miktarın çokluğunu bir dinarda azlığını belirtmektedir. Ayette geçen emanet etme ve tediye etme anlamına gelen fiiller, burada genel olarak güven esasına dayalı borç ilişkisinin kastedildiğini göstermektedir. Ayette bunun mutlaka ayni, muayyen bir şeyi vermeyle ilgili olduğunu gösteren bir kayıt yoktur. Satım, ödünç, ariyet ve vediye gibi akitler çerçevesinde kişinin borçlandığı her türlü edimi kapsar. Bu sebeple, mealinde öder fiili kullanılmıştır. Kurtubi, bu ayette bazılarının iddia ettiğinin aksine, ehli kitabın bir kısmının da olsa, şahitlik ehliyetini gösteren bir delil bulunmadığını belirtir. Bunu desteklemek üzere, Müslümanların fasıklarından da emanete riayet edenler bulunduğunu fakat şahitliklerinin kabul edilmediğini hatırlatır. Her kim ahdine vefa gösterirse şeklinde çevrilen kısma, sonraki ayette bağ kurularak, her kim Allah'a verdiği sözü yerine getirirse şeklinde mana vermek de mümkündür. Nisaburi, ayetin sonunda Allah o sakınanları sever denmekle yetinilmesini şöyle açıklar. Vefa ve takva bütün erdemlerin temelidir. Her müttaki ahde vefalıdır. Fakat aksi daima geçerli değildir. Bu sebeple takva sahiplerinin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarına değinilmekle yetinilmiştir. Yüce Kitabımız Kur'an'ın